Sosunu kurtaralım mı? Tatil gibisi yok. Podcast yok. Başımda budu budu eden admin yok. Yok sesin çıktı ya, Yok okur gibi konuşma aman. Şu havuz başı koktu elimde yudumlayayım. <gülüyor> Güzelmiş. Üzeri <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Artı sorar diyeceğine galaksinin sesi adına seni tutukluyorum. <gülüyor> General Gravius. Düşündüğümden daha kısaymışsın. <gülüyor> <gülüyor> Dua et seni canlı istiyorlar. <gülüyor> Yoksa sana yapacağımı bilirdim. Oo, çok korktum. <gülüyor> Neyse ki artık. Gerahsız'ın sesi din merhametindesin. Sana verilecek cezayı onlar kahar verecek. <gülüyor> İyi gidelim bakalım. İşte böyle tatil uzatanın hakkı General Grievous'tur. Aman siz de. İki ay ben, siz kıvıramadınız tabi yayını. Sonra peşinden gönderdiniz bu mutfak robotunu. Sakın şikayet etme. Biz iki ay yazın en sıcak günlerinde Rebel Sol ile beraber tek başımıza taşıdık yayını. Bir kere olsun dönüp de sordun mu haliniz nedir diye. Sordum tabi MSN'de kaç kere. <gülüyor> Formalite icabı sordun. Kaydedilecek bir şey olsa size kolay gelsin deyip dönerdin avuz başına. Canım şunu şurasında hayat bir kere yaşanıyor. Ne olmuş ki yani biraz tatili uzattıysam? Vallahi bana göre hava hoş. Bu uzun tatilin hesabını dinleyicilerin kesmesini istedik. Genel Ard dediği gibi onların merhametindesin. Hoş gerçi onlar da sana nazik davranmak adına ortaya pek cezai fikirler atmadılar ya neyse. Canım dinleyiciler ben de sizi seviyorum. Hemen sevinme ne olacağı hiç belli olmaz. Nasıl yani ne bu şimdi? Başına beklenmedik şeyler gelebilir demek. Sürprizlere hazır ol. Yani şekilde görüleceği üzere mesela seni Cevaya dönüştürebiliriz. <gülüyor> tamam tamam. Neyse şaka bir tarafa. Hem biz hem de dinleyicilerimiz seni çok özledik. Dönmene de sevindik. Hadi bari bu sefer açılış konuşmasını da sen yap. Yaparım tabii. Sevgili Star Wars hayranları, Yılgı Savaşları.com'un sunduğu Türkiye'nin ilk ve tek Star Wars podcast'i Galaksinin sesinin Eylül ayı yayınına yani kaçıncı bölüm oluyordur mu? 7. Eylül ayı yayında yani 7. bölüme hoş geldiniz. Ben Ceyna, yayın arkadaşlarım Dark Pyros ve Rebelsoul Valiant ile huzurlarınızdayız. Yalnız bir düzeltme yapayım, fanart ve fan hikayesi yorumları için bu ay geçici bir sunucumuz olacak. Aa neden? Rebelsoul yeni bir eve taşınıyor, haliyle bir takım teknik sorunlarla karşı karşıya. O yüzden bu ay mahsus olmak üzere bu bölümün yorumlarını Dark Dog'dan alacağız. Yayını kızlar ele geçiriyor. Hmm aslında fena fikir değil, ratinglerimiz artar bakarsın. Rating için bu yayının görüntülü olması lazım ama. Belli mi olur belki onu da bir gün yaparız. Ama benimle birkaç ay önceki gibi ışın kılıcı düellosuna girmeye kalkarsam bu sefer herkes kimin gerçekten kazandığını görür. Foyan ortaya çıkar. Bakıyorum tatilde dinlenmekle kalmamışsınız dilinizde pek uzamış sayın Jaina. Diliniz tarafımdan kısaltılmadan önce bu ayın haberlerine geçmeye ne dersiniz? Geçelim bakalım. Ve şimdi, bu ay Türkiye ve Dünya'da meydana gelmiş en güncel Star Wars haberleriyle karşınızdayız. Evet, bu ayda dopdolu bir gündem var karşımızda ve bunun ilk sırasında da Luke'un ışın Kılıcı'nın uzaya gönderilmesi olayı geliyor. Star Wars'un 30. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Luke Skywalker'ın Jedi'in Dönüşü filminin çekimlerinde kullanılan orijinal ışın Kılıcı, Ekim ayında fırlatılacak olan Discovery uzay mekiğiyle uzaya çıkarılacak. Sembolik açıdan güzel bir olay çıkarılsın tabii. NASA uzay merkezine Star Wars hayranlarınca özel bir törenle ulaştırılan ışın kılıcı özel bir çantada korunuyor. Kılıç ayrıca bir Hummer jipin içinde ve Stormtrooper eskorta eşliğinde ulaştırılmış NASA'ya. Discovery uzaya doğru yola çıktığında da konuyla ilgili haberler mutlak elimize geçecektir ve geçtiğinde de sizinle paylaşacağız. Şimdi sen Hümr deyince aklıma ünlüler geliyor. Bu ünlülerden birinin şok edici açıklaması ise gündemde yerini aldı. Bahsettiğimiz ünlü kişi ise Obi-Wan Kenobi olarak tanıdığımız Ewan McGregor. Ne demiş Ewan McGregor? İskoçya'daki bir hastaneyi ziyareti sırasında verdiği röportajda, Star Wars serisinde rol almaktan pişmanlık duyduğunu ve yaptığı filmler arasında en kötülerinin bunlar olduğunu belirtmiş. Haliyle bu durum tüm dünyadaki hayranları çok şaşırtmış. Pek çok kişi onun performansından memnun kalmışken onun böyle bir şey demesi mutlaka insanları şok etmiştir. Fakat bu söylemeyin bir dedikodu veya medya saptırması olması olasılığı üzerinde de duruluyor. Ya da onu sevenler ona laf gelmemesi için böyle düşünüyorlardı diyebiliriz. Eh bu noktada da forumdan Girlcada'ya selam ederim. Fan filmlere ne oldu? Ne zamandır yine haberler gelmiyor? Fan filmlerle ilgili haberler var. Bu ay Türk fan filminin üzerinde çalıştığı direnişin yükselişi' ile ilgili bazı gelişmeler bulunuyor. Filmin yönetmeni Can Akdağ'dan gelen bilgilere göre Ağustos ayında yayınlanması planlanan filmin yayın tarihi teknik sebeplerden ötürü Kasım ayının ilk haftalarına ertelenmiş. Gecikmeler olmazsa olmaz bir halde zaten artık. Alışmak lazım. Ama bu gecikmeler herhalde daha iyi bir sonuç elde edebilmek için meydana geliyor. İngilizce seslendirilecek olan filmin bir taraftan da seslendirmelerin devam ettiğini belirtelim. Bu noktada Can Aklan'ın bir de duyurusu var. Dublaj konusunda yurt dışından da yardım alıyorlarmış. Fakat 25 kişilik kadro için daha fazla yardıma ihtiyaçları var. Bu nedenle İngilizce dublaj konusunda yardım edebileceğini düşünenlerin kendisiyle temasa geçmesini istiyor. Sen geçişle temasla. İyidir senin sesin. Ben de aynısını sana söyleyecektim aslında. Peki, şimdi genişletilmiş evrenden haberlerle devam edelim. edelim. Bu ay iki yeni kitap duyuruldu. Bunlardan ilki Legacy of the Force serisinin yeni kitabı Inferno. Marajaydin ölümünden hemen sonraki olayları anlatacak kitapta da Marajaydin güç ile bir olduğunu görecekmişiz. Bu seriden devam eden başka bir kitap da Revelation. Şubat 2008'de yayınlanacak olan kitapta yeni Sith Lord'u Darth Caedus'un kaderine tanık olacağız. Bu kitaplar hakkındaki geniş detaylar ve hatta spoiler denebilecek bilgiler forumumuzda Nom Anor'un da yorumlarıyla ilgilenenleri bekliyor. Star Wars hakkında haberler seyrekleşse de yeni Star Wars ürünleri gelmeye devam ediyor. Yeni romanların yanı sıra yeni figür, heykel ve benzer ürünlerle ilgili gelişmeler var sırada. Şimdi hızlıca bunlara göz atalım ve yine her zamanki gibi Hasbro ile başlayalım. Hasbro bu ay yeni bir figür duyurmasa da geçtiğimiz aylarda sergilediği ve henüz piyasaya çıkmamış ürünlerin resimleri elimize ulaştı. Aşara ve Dark Woman ile Darth Vader ve Leia figür paketlerinin resimlerini ve 181. Filo TIE Interceptor'ın yeni detaylı resimlerini forumumuzda görebilirsiniz. Artık ömrü tükenmeye başlayan Master Replica final kozlarına oynuyor gibi gözüküyor. Birkaç ay önce internet üzerinde söylentileri dolaşmaya başlayan ''Kendi Saber'ını kendin yap'' ürünü hakkında nihayet detaylı bilgiler geldi. İçinde pek çok farklı kabza parçası ve renk kristalleri bulunan bu set ile yüzlerce farklı FX kılıç modeli oluşturabilmek mümkün. Ancak gördüğümüz videolar itibariyle bu setteki kılıç ışığı kalitesinin pek de iyi olmadığını söylememiz gerek. Ürünün fiyatı diğer FX'lerle aynı yani 99 dolar, Ürüne ilişkin resim ve videolar da forumumuzda. Master Replicas'ın son zamanlardaki en ilginç ürünü bu herhalde. Daha bitmedi. Birebir boyuttaki Boba Fett miğferi de piyasaya çıkmış durumda. Limited versiyonu 1500 adetle sınırlı, fiyatı 449 dolar. İmzalı versiyonu ise 750 adetle sınırlı ve onun da fiyatı 549 dolar. Son olarak bir iptal haberini de ekleyelim. Master Replicas'ın çıkaracağı söylenen stüdyo ölçekli X-Wing ve Tie Fighter modelleri de iptal edilmiş. Bu ay Gentle Giant ise tek bir yeni ürünün haberi geldi. O da Han Solo heykeli. Kasım ayında piyasaya çıkacak, 12 inç boyundaki bu ürünün fiyatı ise 175 dolar civarında olacak. Kotobuki ile devam ediyoruz. Celebration'larda sergilediği yeni Obi-Wan ve Grievous heykelleri ile adından söz ettiren Kotobukiya, geçtiğimiz günlerde Yoda vs Sidious heykelini duyurdu. 15 inç uzunluk ve 11 inçlik boya sahip olan bu set ise Şubat'ta çıkacak. Fiyatı ise henüz belli değil. Son olarak sözüne edeceğimiz yeni ürün ise bir soundtrack seti. Music of Star Wars 30th Anniversary Set adındaki bu albümde 8 adet disk bulunacak. Orjinal üçlemenin her filmine ait bir disk. Ve iki adet de bonus disk sete dahil olacak. Bonus disklerden biri Korean Edition adını taşıyor ve en popüler Star Wars müziklerini barındırıyor. Son diskte ise görsel materyaller bulunuyor. Ayrıca poster ve stikörler de bu sete dahil edilecek. Setin çıkış tarihi Kasım ve fiyatı da 89 dolar. Şu Korean Edition'ı merak ettim. O disk ayrı olarak da satılacakmış ama içinde yeni bir şey olacağını sanmıyorum. Eh, o halde içeriye belli olsun ondan sonra bakalım. Ama elbette RC'ciler kaçırmaz. Galiba bu bahsedeceğimiz son üründü. Evet, şimdi sırada oyun dünyasından haberler var. Galiba Battlefront Renegade Squadron nihayet çıkıyormuş. Doğru oyunun çıkmasına çok az bir zaman kaldı ve haliyle oyunla ilgili daha fazla detay gün ışığına çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde oyunu hazırlayan ekiple yapılan bir röportajda oyundaki karakter yaratma özelliklerine ağırlık verildiği belirtildi. Ayrıca tek kişilik oyun modunda 8'e 8 kişilik maçlar da yapılabilecek. Peki silahların güç dengesi konusunda değişiklik yapmışlar mı? Yani mesela ben kendi multiplayer maçlarımdan biliyorum. Bir adamın üstüne üç kişi saldırırken tek bir roket atışıyla üçümüzü birden indirebiliyorlardı. Üzülme seni düşünerek bunda değiştirmişler. Artık roketler sadece anti-tank işlevi görecek. Yine sadece araçları kilitleyecek, piyadeleri vuramayacak. Üç kişi saldırıp da ölmek yok artık. Eh iyi bari. Peki yeni araç var mı? Mesela ben uzay savaşlarında TIE Interceptor kullanmak istiyorum artık. Lütfen. Doğrusu onu bilmiyorum ama Lion Falcon ve Slime uçurabileceğiz. O zaman umalım ki Battlefront serisinin devamı PC'de de sürsün. PC'de oynamayı umduğun başka bir oyun daha vardı. Bil bakalım ailesi. Aa bilmemek mümkün mü? Tabii ki Force Unleashed. Yoksa çıkıyor muymuş PC'ye? Maalesef. Sadece oyunun konusu ve karakterleriyle ilgili bazı bilgilerden söz edecektim ben. Aman oynayamadığım oyunun karakterini ne yapayım ya? Oyunun konseptlerinde ve çıkacak olan figürlerinde gördüğümüz... Samuray kılıklı Jedi'in adının Ramkoto olduğu açıklanmış. Ya bırak ya. En başından beri söz edilen gizli çırak karakterinin ise Ferus Olin olabileceği rivayet ediliyor hayranlar tarafından. Tamam ya bırak. Bir dur ama. Ferus Olin'in özgeçmişindeki bazı noktalar oyunun konusu ile uyuştuğu için onun gizli çırak olması üzerinde duruluyor. Konuyla ilgili görüşler forumun Cajim Outpost bölümünde. Tamam şimdi isyan edebilirsin. İsyanım var sana LucasArts. Sırada fanart kısmı var şimdi, değil mi? Evet ama izin verirsen onu da ben takdim edeyim artık. İyi hadi tamam, takdim et. İzin verdim. <gülüyor> Ceyna'nın dili bu işin sonunda kaç santim kısılacak bakalım. Neyse şimdi fanart ve fan hikayesi yorumlarını bu aya mahsus almak üzere mikrofonu DartDog'a çeviriyoruz. Söz sende DartDog ve bol şans. Teşekkürler Pyros. Bu arada geçici bir sürede olsa bu yayına dahil olmak çok güzel. Ama endişesi olmasın, onu yere elbette doldurulamaz. Şimdi isterseniz bu ayki yorumlarımıza geçelim. Bu ay fan çizeri olarak yorumlayacağımız kişi Solid. Solid, gerek karakter çizimleri, gerek de karakter renklendirmeleri açısından oldukça başarılı bir mühemiz. Kendisinin Jango Fett, Grievous, Boba Fett, Anakin Skywalker, Lando gibi çizimlerinin yanı sıra bir de renklendirmesini başarıyla yaptığı Darth Pyros karakteri şu an galerimizde bulunan eserlerinden. Renk seçimlerim ve renk tonu uygulamaları konusunda benim tam not verdiğim Solidin galerisinde negatif olarak gözüme ilişen tek şey Anakin Skywalker çizimindeki tek hareket oldu. Hatırlıyorum forumdaki galerisinde de buna eleştirenler olmuştu. Fakat bu çok ufak bir şey. Onun dışında çizim ve renklendirme açısından resimleri tek ile muhteşem. Benim favorim Dark Pyro's renklendirmesi ve Jungle çizimiyle renklendirmesi oldu. Kendisinin fan art galerisine forumumuzdan ve sitemizden ulaşabilirsiniz. Yeni çizimlerini merakla bekliyoruz Solid. Ve geçelim bu ayki fan yazarına. Bu ay fan yazarı olarak hikayelerini yorumlayacağımız kişi ise genç üyelerimizden Koyagongjin. Koyagongjin, Esaretten Kurtuluş adlı hikayesini yayınlamadan önce de görüşlerimi almıştı ve bu görüşlere göre kendini geliştirdiğini de hikayenin ilerleyen bölümlerinde anlayabiliriz. Kuaygon Esaretten Kurtuluş adlı hikayesinde Guere adlı bir ceda şövalyesinin hayatını anlatıyor. Guere Emir 66'dan hayatta kalabilmiş nadir cedaylardan biridir ve Ayla Sekura'nın öğrencisidir. Ayla'ya duyduğu sevgi üstad padavan ilişkisinden ötedir. Hikayenin ilerleyen bölümlerinde Serinin tanıdık kahramanları olan Bail Organa, Mon Matma, Luke Skywalker gibi kişiler ile yolları kesin ve hikaye mutlu sonla biter. Hikayesi konu olarak çok hoşuma gitti. Karakterleri doğru yerlere ve zamanlara yerleştirmiş, belli yerlerinde okuyucuyu Guerin'in anlarına yöneltmesi de bir bakıma kelebek etkisini andırmış. Sadece tek bir eleştirim olacak, o da hikayedeki birkaç imla hatası. Belki önemsiz bir şey... Sadece noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk bırakıp yazmaya devam ederse hikayenin okunabilirliği artabilir. Hikayelerinin devamını bekliyoruz Kargon. Ve şimdi söz tekrar sizde. Darthokun yorumları Darth Rebelsi olun yorumları kadar güzel. Hmm ne demek istiyorsun? Sakın aklına kötü şeyler gelmesin. Rebelsi olduysa peşine Darth Vader'ı da salar, Grievous'u da salar, hatta Jarjarı da salar. Jarjarı da sevenler, çok şeker bulanlar var. Charger'dan daha sevimli yaratıklar var bu galakside. Mesela Mon Calemalileri duydun mu hiç? Balık kafalı da onlar değil mi? Ta kendisi. Bunu soruyorum çünkü bu ay Jedi'in dönüşündeki Endor Savaşı'nda onlardan birini canlandırmış olan aktör Gerald Homme ile bir röportajımız oldu. E, Gerald Homme bir Star Wars filminde iki rol birden anlayı başarmış az sayıdaki oyunculardan biri. Diğer rolü neymiş? Diğer rolü de Jabba'nın sarayının müdavimlerinden biri olan Tesek karakteri. Jero Tom, kendisiyle yapmış olduğumuz röportajda kamera arkasında olan bitenler hakkında detaylı bilgiler verdi ki filmde yer almayan sahneler de bunlara dahil. Bu röportajın şu ana dek yaptıklarımızın en iyisi olduğunu söyleyebilirim mutlak göz atılmasında fayda var. Okumayanlar okusun derim. Okumak demişken sanal derginiz vardı bizim o ne durumda? Güzel bir noktaya değindin. Derginin ikinci sayısı Ekim ayının ortasında yayınlanacak ve şu sıralar içerik hazırlıkları devam ediyor. Şayet içeriğe katkıda bulunmak isteyenler varsa formumuzun holenet kısmındaki ilgili başlığa başvuruda bulunabilirler. Aa, diyorum ya işte hem dergimiz var hem radyo yayınımız var. Bir TV programımız eksik. TV programımız olsaydı şu sıralar bir son dakika haberi geçebilirdik. Neyi geçerdik? Sıcak bir gelişme ve oldukça da önemli. Polonya'nın en büyük Star Wars sitesi Imperial City Online ile Yılısavaşları.com kardeş site oldular. The ForceNet'e dahil edilmemizden bu yana uluslararası platformda meydana gelen en önemli olay bu ve umuyoruz ki Türk ve Polonyalı hayranlar iyi dost olurlar. İçimden bir ses yayının sonuna geldik diyor. Sezgileriniz güçlenmiş sayın Jaina. Veda vakti geldi. Daha yeni ısınmaya başlamıştım oysa. 3 ee, ay tatil yaparsan yeni ısınmaya başlarsın tabi ama... ...şimdi sonbahar geldi yakında havalar soğur sen de titresin kendine gelirsin. Olsun dinleyiciler bana kazak örer, düşünmem. Sen de kimsin? Mustafa Sandal? Uf, tamam Admin, tamam. Bak Mustafa deyince aklıma geldi, ısınman için seni Mustafa'ya gönderelim ne dersin? Işın kılıcımın tadına bakmaya ne dersin? Ooo, bu düella teklifini kabul ediyorum. Tamam. Ne zaman, nerede istersen. Önümüzdeki ayki yayının başında. Anlaştık. O halde önümüzdeki ay görüşünceye dek... Ben Jaina. Ben Dartsak. Ve ben Dart Pyros. Ekim'de tekrar buluşuncaya dek... Güç, Güç sizin olsun. olsun.